şey bolunur düğün Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alemin, ve salatu ve selam ala seyidina ve senedina ve şefi'inubina ve mevlana Muhammed sidi elenam ve ala ihvanih minen nebiyyin vel mursalin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 الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل صدق الله العظيم وبلعنا رسوله النبي الهاشي الكريم ya ilahel alemin, zahir ve batınımızı envâr-ı imaniye ve Kur'an'iye ile münevver eyle. Amin. Nefsin ve şeytanın şerrinden, tesvilatından, tezyinatından bizleri masûn ve mahfuz eyle. Amin. zer kıyamete kadar din-i İslam'a kadim eyle. Amin. Dinlerimizi cennet ve cemalullah şeref ile şerefyab eyle. Amin. Amin buhline seyyidin nuru şerîn ve elhamdülillahi rabbil alamin. Gözüm şumanlar. Bir hafta evvel yine müehhidat üzerinde durup bir hususu araştırmaya çalıştım. Müminin cihadı şiar edilmesi, hususiyle kendisi çevresinde yaşayanlar zulme, kadira, tecavüze maruz kaldıkları zaman onları koruma ve muhafaza etmeden kendisini mesul bilmesi, yeryüzündeki bütün muhaznesizliklerin mesulü olarak kendini tanıması. Ve Rabb'in huzuruna gittiği zaman hayat serencamesi içinde behemhar, cihada dair bir kısım tabloların bulunması hususu üzerinde durdum. Hakiki bir mümin yeryüzünde bütün haksızlıkların, işlenilen bütün itisafların, cevirlerin ve zulümlerin tek mes'ulü kendisini sayar. Eğer benim hakim olmam gereken dünyada başkaları hükmünü icra ediyor ve bu hükmün icra etme işi içinde zulümler, çevirler, itisaflar irtikap ediliyorsa Allah'ın bana gösterdiği hedef ihraz edememiş benden beklenen şeyi verememişim. Onun için milletim çevir içinde, zulüm içinde insanlık çevir içinde, zulüm içinde diyecek. Yeryüzündeki bütün saldırılardan Müslümanlar mesuldür. Çin'de, Hint'te bilmem nerede Herhangi bir mümine bir tecavüz var ise yeryüzündeki Müslümanlar mesuldür. Zira resul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın gösterdiği hedefi ihraz edememişler. Allah yeryüzünde onların muvazene unsuru olmalarını istiyor, emrediyor, ısrarla emrediyor. Bu mualla mevki ihraz edememişler. Hakem millet olmalarını istiyor, hakem olamamışlar. Hakim millet olmalarını istiyor, olamamışlar. Bütün zulümlerden ve çevirlerden onlar mesul. Omuzlarındaki bu ağır ve bal atacakları ana kadar ne Kabe'yi tavafları, ne camileriyle balep doldurmaları, ne de tekke ve zaviyelerdeki kendi kendilerini aldatmaları kendilerini kurtaramayacaktır. Ne zaman yeryüzünde bütün iniltiler dinecek? Mazlumun iniltisi dinecek, mağdurun iniltisi dinlenecek. Cevre uğramışın, zulme uğramışın iniltisi dinecek, o zaman omuzlarındaki vebali atmış olacaklar. İşte bunun üzerinde ısrarla durdum. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın mümine gösterdiği hedefi ona göstermeye çalıştım. Bunu nasıl tahakkuk ettirirsiniz? Köy köy dolaşarak mı? Kasabalarda misyonlar kurarak mı? Kendi yuvalarınızda, mekteplerinizde, marif yuvalarınızda işe sahip çıkarak mı, neslinize ışık tutarak mı, öğretmenle beraber olarak mı nasıl yapacaksınız? Yapacak üzerinizdeki bir kaç asırlık bu vebali ve vizri atmaya çalışacaksınız. İkinci bir hususta müminin defterinde maal, cihat serencamesi ile alakalı bir şeylerin bulunması lazım. Rabbin huzuruna defterinle çıktığın zaman, Allah yolunda Allah'ın yüce adının, ufkunda şehbal açması istikametinden bir cehdin ve gayretin olup olmadığına bakacaklar. Bakacaklar defterinde cihat var mı? Bakacaklar bu iş için dolaşmış mısın? Bakacaklar bu iş için hakarete maruz kalmış mısın? Kahvelerde her türlü şeyi nazara alarak Allah demiş ve dedirtmiş misin? Bakacaklar bağına bahçene gittiğin kadar hak yoluna gitmiş misin? Kendi şahsi işlerin için gösterdiğin cehdi ve gayret kadar seviyorum, inandım, tapıyorum, mabud iddiaz ettim dediğin Rabbin yolunda terlemiş misin? Çapa çaldığın kadar, bıçak salladığın kadar Bağbudadığın budadığın kadar, bağ bozumunda meyve derdiğin topladığın kadar marifet adına bir şey toplamış bu ona muhtaç gönüllere koymuş musun? Defterine bakacaklar. Ali ve yüce defterlerin ağır basıp terazidem, bütün kıymet ve değerleriyle kendini gösterdiği o gündem, defterin içindekine göre değerlerin kesilip biçildiği o gündem, senin de defterine bakacaklar. Bakacaklar ya o defter, o muhteşem mevkidem, mahşerde mahkemeyi kubradem, dairlerine karşı işte defter budur diye gösterilecek. Nitekim Kur'an buna parmak basıyor, işaret ediyor. Ha o işte bakın okuyun defter bu. Buna defter derler, musab defteri bu. 30 yaşına kadar, 40 yaşına kadar. Her nefes, her soluk, her ses, Allah demeden başka bir şey bilmemişin, bir şey yapmamışın defterim. Uyurken İslam'ın sancısını çekmişin defterim. Gezerken İslam'ın sancısını çekmişin defterim. Sokaklarındaki melanetlerin ıstırabını kasıklarında yaşamışın defteri. Bakın, bakın da okuyun işte bu defter diyecek. O defter okunacak. Ama orada defterini saklamak isteyenler de olacak. Uful uful döşeğinde yatanların defterim. Günde sofraların üç defa önüne gidip gelen adamın defterim. Çoluk çocuğunun içinde aile zevk ve sefasını yaşamadan, Allah'ın yüce adını etrafını anlatamayan gafilin defterim. Öyle gafil ki camide de olabilir, Kabe'de de olabilir, Huzuru Risale-i de olabilir, tekkede de zaviyede de olabilir, medresede de olabilir, mektepte de olabilir, sizin karşınızda kürsüde de olabilir, gafilin defteri. Kimi kadler iki büklüm olacak, kimileri de orada açık alınlarıyla haşr-ı neşr olacak, alem onlara bakacak ve gıpta edecek, cennet geçinde ateşimi söndürmeyin diyecek, Öylesi de olacak, öylesi de olacak. Sürüm sürümü var mahşerde elinde de defteri olanların. Ve aynı zamanda berk Hatif gibi, Şimşek gibi çakıp da öbür tarafa geçenleri de var. Rabbim, O'nu bize lütfa vesile olacak. Amelimiz yok, meccani olarak bizi o işe mazhar eylesin. Amin. Defterinizde cihat bulunsun hususıyla 20. asırdan dövenin durduğu bütün iş yapan ellerin atalet içinde bulunduğu hak ve hakikatin hizmet adına terk edildiği bir dönemde defterinizden Allah'ı anlatma Allah uğrunda cihat, Allah uğrunda cihat bulunsun. Bu büyük vizirlere ve veballere mukabil gelecek silinmesine vesile olacaktır. Bunun da üzerinde ısrarla durdum. Bu destede inşallahü teala hususiyle iş başa düştüğü zaman tehlikeleri, meşakkatleri, korkuları ve endişeleri mümin sırtından atarak kendisine terettüp eden vazife idrak şuuru içinde kendisine düşen şeylere sahip çıkmaz hususunu tahlil etmek istiyorum. Mümin her şeyden evvel malla beraber canın pazarda pazarlı arz edildiği bu dünyada nasıl bir emtiayı nasıl satması lazım geldiğini bilen insandır. Öyle bir pazarda bulunuyoruz ki bu pazara insan bir kere çıkar. Ve öyle bir metaı ticareti arz ediyoruz ki insan bunu kıymetine göre şayet bu pazara arz edebilirse bir kere kazanacak ve fakat değerini bulamadan, müşterisini bulamadan israf ve itlaf edersem eli boş, yüzü kara, kendi mahzun ve mükedder, Allah'ın huzuruna hizlan ve husran içinde öyle çıkacaktır. Hafizan Allah ve iyyakum. Allah ümmeti Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ı muhafaza buyursun. Panayirler, pazarlar açıldığı zaman, Hatta şimdi Frenkçe ifadesiyle fuarlar açıldığı zaman kimisi malını orada teşhir ediyor, kimisi de hangi cins malların teşhir edildiğini görmek için oraya koşuyor. Sanayici sahibi irfet olanlar, sanat olanlar herkes panayırlara, pazarlara, fuarlara koşuyor. Oralarda ne var ne yok onu görmeye çalışıyorum. Ve fabrikasında elde ettiği malları, mamur malları, malları o da fabrikaya götürüyor, teşhir etmek istiyoruz. Bizim de nakdi ömrümüz, bu pazar ve piyasada kullanıp da karşılığında bir şey alacağımız nakdi ömrümüz var. Yaşadığımız müddetçe bir yüzden gibi sırtımızda taşıdığımız nakdi ömrümüz var. Bunu verecek ve bununla ebedi hayatı alacağız. ...Rabbin bize ihsan ettiği malı verecek. Rabbin bizi ihsan ettiği sıhhati kullanacak. Rabbin bizi ihsan ettiği gençlik ve zindelik nakdini bu pazara dökecek. Ve bununla bizim için başka türlü alınması imkansız olan malı almaya çalışacağız. Pazar bir tanedir. Bu pazar bir kere açılır. Açılır ve kapanır bir daha da açılmaz herkes için bir kere açılır. Bu pazarda iyi alışveriş yapanlar, öbür aleme gittiklerinde diyecekler ki, bizi Ya Rabbi gönder de biraz daha artıralım. Öbürleri de ciddi haybet ve husran içinde diyecekler ki, Ya Rabbi bizi geriye çevir de gidip amel edelim, meseleyi şimdi anladık. İkisine de heyhat denecek, geriye dönme yok. Siz kazandığınızda haşrı neşrolacaksınız, ...siz de hayvetinizin ve huslanızın mahkumu bulunacaksınız. Pazar bir kere açılır. Bu pazar için buradan Amerika'ya gidenler var. Bu türlü pazarları takip etmek için Avrupa'ya koşanlar, para dökenler var. Bu pazarı takip etmek için İzmir fuarına Türkiye'nin içinden ve dışından... ...her yerden akın akın gelenler var. Bir pazar açılmış. Bu pazarda canlar ve mallar verilecek... Bu pazarda icabında haysiyet ve namus feda edilecek. Bu pazarda rahatlar, gençlikler ve zindelikler feda edilecek. Fakat bir kere açılan bu pazarda verilen bu şeylerin karşılığında ebedi saadet, ebedi lezzet, ebedi zevk satın alınmış olacak. اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بَاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ Cennet karşılığında mallarını ve canlarını veriyor. Karşılığında cenneti satın alıyorlar. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen herkes bu pazara giriyor. Bu büyük dava ve ahdü peyman uğruna malından başlamak suretiyle canına kadar her şeyini feda ettikçe pazarın hakkını veriyor. Pazarı değerlendiriyor ahiret hesabına. Rabbini hoşnut etmek için lazım gelen her şeyi veriyor. Siz de böyle bir pazarda bulunuyorsunuz. Bir iki asırlık atalarımız bu pazarı değerlendiremedi. Bugün çektiğimiz bütün ısrapların altında medreseleri, zaviyeleri ve tekkeleri dolduran, başlarında benim gibi göstermelik sarık taşıyan, sırtlarında cübbe bulunan, fakat İslam'ı şuurla alakası olmayan İslam'ı bilmeyen, atalarımızın günahını çekiyoruz. Kur'an'ı bilmeyen, manasına inmeyen, Ramazanlarda sadece cahil ve gafillerin okuyuşuyla, mescitlerde onu mukabele eden, mücrim ve günahkar atalarımızın günahını çekiyoruz. Tekke ve zaviyede oturup tesbih çektiği zaman, dünyevi ve ukrevi meselelerinin halledildiğini zanneden, ve sadece işin mukaddes dahi olsa bir yönünü bilen gafletinin kurbanı, şeytan tarafından bekari mezbuh gibi boğazlanmış atalarımızın günahını çekiyoruz. Gelecek nesiller de bizim günahımızı çekecek. Bu pazarı çok iyi değerlendirmek, kendi vizir ve vebalimizi omuzumuzdan atmanın yanı başında, aynı zamanda gelecek nesillerin lanetine, lanet tufanına tutulmamak için, lanet hortumuna tutulmamak, lanet tükürüklerinizin yüzümüze, tükürüklerin yüzümüze gelmemesi için bu pazarı çok iyi değerlendirme mecburiyetindeyiz. اِنَّ اللّٰهَ muminin مِنَ الْمُؤْمِن۪ينَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ Bu pazarda Allah müminlerin mallarını ve canlarını istiyor. Onlara vereceği cennet, Dünyada vereceği haysiyet ve izzet karşılığı onlardan mallarını ve canlarını istiyor. Siz böyle bir ticarete atılmak istediğiniz bu pazarda sermayenizi, resim malınızı kullanabildiniz mi acaba? Kapitalinizi kullanabildiniz mi acaba? Sonuna kadar bu ticarete dalmak isterken işte bizim sermayemiz bundan ibarettir deyip de verebildiniz mi acaba? Piyasada, pazarda para oynadığı zaman, bir kıtlık baş gösterdiği ve bahis mevzu olduğu zaman, ihtikarcılar ve stokçular hemen piyasaya, pazar dalar. Ne kadar sermayeleri varsa onu emtiaya yatırırlar. Önümüzde böyle bir kahtın ve galanın bahis mevzu olduğu, stokun çok işe yaradığı ve yarayacağı, dehşet salan bir gün için stok yapma maksadına matuf, Sermayenizi piyasaya ve pazaraya döktünüz mü acaba? Bir gün geliyor ki o gün, sevabınız, hasenatınız olmazsa, sizin yüzünüze bahaim diye dahi bakılmayacaktır. Siz burada bütün sermayenizi verip, ahiret hesabına ciddi stoklar yaptığınız zaman kurtulacaksınız. İşte o gün için, Malınız ve canınız olarak bütün sermayenizi piyasaya, pazara döktünüz mü acaba? Ben şimdi size soruyorum. Bir gün Rabbim soracak, benim soruşlarım karşısında gaflet içinde bulunabilirsiniz. Esnemeleriniz devam edebilir. Burada hala hayati zevkler sizin içinizi gıcıklayabilir. Hala buradayken dışla meşbu olabilirsiniz. Çıktığınız zaman yemeğinizi düşünebilirsiniz. Fakat bu soru Rabbim tarafından size sorulduğu zaman iflahınız kesilecek. Ayaklarının zımbağı çözülecek. İki büklüm yere yıkılacaksınız da yine kurtulamayacaksınız. Sorduğum şeyleri Rabbim de size soracak. Ne, nakdi ömrünüzü ne yaptınız diyecek. Sermayeyi hayatınızı ne yaptınız diyecek. Resul-i sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde soruyor. Gençliği nerede iftina ettiniz, ömrü nerede tükettiniz, serveti nerede israf ettiniz, falanı nerede bitirdiniz, size soracak bunlarım. Soracak ve fakat orada siz iki büklüm olacaksınız. Rabbim hizdan ve husrandan bizi muhafaza buyursun. Neslimiz böylesine ya her şeyi kazanma... Veya kaybedip hasir ve haib olma durumuyla karşı karşıyadır. İkinci duruma düşmeden Rabbim muhafaza buyursun. Muhterem Müslüman, Mevzuğa girerken pazar ve piyasa hususuyla girdim. Mümin mücadele ve mücadele ederken bu duygu ve bu şuur içinde hayatını istihkar edecek. En şerefli, hayatının en şerefli dakikaları ve anları, Rabbin yolunda, Rabbin yüce adını yüceltme istikametinde geçtiği anlar ve dakikalar sayacaktır. Ve bu uğurda verilen canın ve malın heder olmadığına inanacaktır. Allah'a hamdü ve ederim diyecektir. Hayatımı ifna, israf ve itlaf etmedim. Onu Rabbimin yolunda kullandım. Bana bir mal vermiştim. Malı Rabbimin yolunda kullandım. Bana bir can vermiştim. Onu da yolunda kullanma imkanını verirsem bir kapı açarsam, Malını verdin şimdi canın astıra geldi. Onu da ver dersem onu da kullanmaya amade bulunuyorum. Benim için hayatın en zevkli en tatlı dakikalarıdır. Bütün dünyadına servetimi verdikten sonra Vücudumda tek sağlam yer kalmamak üzere, kurşunlarla delik deşik edildiğim ve kanlar içinde Rabbim'in huzuruna gittiğim an, vermem gereken şeyleri verdim, bir cesedim kaldım. Bunu da en iyi şekilde vermek suretiyle değerlendirecek, temizlenmiş ve günahlardan arınmış vücudumun zerratıyla Rabbim'in huzuruna çıkacağım. En tatlı ümniyem ve idealim budur. Rüyalarımda ve gündüzlerimde bundan daha tatlı kuruntum yoktur. Başkaları sıcak döşeklerde tatlılığı arar, başkaları da nimetlerin çeşitlerinde ararlar. Hak yolunda bir mücahit için ise o sinesinden yiyeceği kurşunlarla secdeye kapandığı an en tatlı dakikalarını yaşar. Bu bir şuur ve idrak meselesidir, ahirete inanmakla alakalıdır. Kim Rabbin huzuruna çıkmayı intizar ediyorsa bunu isteyecektir. Ve kim Rabbin huzuruna çıkmadan hoşlanmıyorsa o bundan endişe edecektir. Terazinin kefesine malını koyacaksın. Koyacaksın da senin ağırlığına bedel ve mukabil gelmiyorsa canında koyacaksın. Ehlullah'tan üç defa. Kendi cesedi ağırlığında altın tartıp tasadduk edip de böylece nefsini satın alanlar olmuştur. Rabbim üç defa ağırlığında altın tasadduk ediyorum. Nefsimi senden satın alıyorum beni ile değen olmuştur. Aynı duygu ve şuur içinde bir gün İlel Harbi çağrısını duyduğu zaman kılıcını kuşanmış koşmuş. Oradan açılacak bir gedikten içeriye düşeceğini beklemiş. Nasip olur mu acaba? ense kökümden bir kılıç yemek nasip olur mu acaba sinemden bir okla vurulmak nasip olur mu acaba kütükte doğranan et gibi doğranmak Rabbin huzuruna bu şerefle gitmek bu anlayış içinde hayatı istikare bağlı malı ve canı çok iyi değerlendirmeye bağlı üç asırdan beri bizi iliklerimizden adeta kesmiş gibi kestikleri şey bundan başka bir şey değildir İçimize saldıkları korkum, dehşet, hubbucah ve makam sevgisi, yaşama arzusun, sefil olan şu dünya hayatının çok ali ve yüce olan ahiret hayatına tercihi, Müslüman geçinmemizin yanı başından, bakışımızı bulandıran, ayaklarımızın bağını çözen, bizi iki büklüm fani ve sefil şeyler karşısında rüku ve secdeye getiren bundan başka bir şey değildir camisi de berbat eden, zaviyemizi de berbat eden, medresemizi de berbat eden, camiyi kendi manasından çıkaran bizdeki bu sefalet olmuştur. Üç asırlık sefalet üzerimizden atamadık. Gelecek nesiller atacak. Şimdiden başlayan bir tekevün bunu atma yoluna girmiştir. Rabbim göstersin ders almaya muvaffak eylesin. Bizi de o şuurla serfiraz ve paydar kılsın. Seyyidine Hazreti Ali der ki: Ebu Yala Müsnedinde Said İbni Mansur kitabında Sünen'inden aktediyor. Bedir günü, Uhud günü kıyasiye savaş oluyordum. Bir aralık ben bütün maktuller arasında dolaştım. Resul Ekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem'i arıyordum. Zira öğleden sonra saatler geçmişti ki, artık ben onu göremiyordum. Vaka ara sıra savaşıyor ve tekrar ona dönüyor, onu görüyor. Doluyor, tekrar düşmana çarpıyorduk. Bunu söyleyen Hazret Ali bir delikanlıydım. 21-22 yaşlarında bir delikanlıydım. Kah onun önünde Nesibe'yi savaşırken, Kah Talha bin Übeydullah'ı savaşırken, Kah Mus'ab bin Umeyr'i savaşırken görüyor. Tekrar düşmanın sinesine çarpıyorduk. Ama bir aralık gözden kayboldum. Hele bir ses ayaklarımızın bağını çözdü, sarstı. kuveyi maneviyemiz sarsıldı. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın vefat ettiğini söylüyordu ses. Ben bütün maksuller arasında dolaştım. Teker teker kaldırdım, hepsinin yüzüne baktım. Hep onu arıyordum diyor. Maktuller arasında bulamayınca kendi kendime şöyle konuştum. O katiyen kaçmaz dedim. Ölmediğine göre öyleyse bir yerdedir, düşmanın içinde muhasaradadır. Çünkü ya ölmüştür veya muhasaradadır, kaçma meselesi bahis mevzu değildir. Kılıcımın kabzasını kırdım ve sonra düşmanın saplarına saldırdım. Önüme gelen itiyordum, onlardan da mevç yarılıyorlardı. yarılıyorlardım. İçeriye doğru gittiğimde kanlar içinde bir avuç insanı resul Ekrem'in etrafında olduğunu gördüm. Kendi kendime O'na doğru koşarken şöyle diyordum, ''O yoksa senin bulunmanın da bir manası yoktur. O'nun yok olduğu yerde senin için en şerefli yol yok olmaktır.'' diyordum. Fakat ne O yok olduğu ne de ben yok oldum. Kulaklara uzaktan gelen bir sesten, ''Bana doğru, bana doğru, ya maşerel ansar, ileyye, ileyye'' diye sesleniyordu. Bu sesi çok iyi tanıyordum. Uhud'un başında da Civanmerdane savaşan insandı. Sabit İbn-i Dehtahtı bu. Bedir'de de bulunmuş etrafı ateş ve dehşet salmıştım. ''Ya maşar el-ansar ileyye ileyye'' diyordum. ''İnmâta Muhammedun'' sallallahu aleyhi ve sellem. ''Feinnallâhe hayyûn lâ yemûd'' Eğer Hazreti Muhammed öldüyse, ''Allah hayyûn lâ gelin onun için savaşalım'' diyordum. Bu sesler ve bu hava meydana getirilen bu atmosfer idi ki, resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem yaralanmış olmasına rağmen, belli bir cemaatin başında toplanmasına yol açıyordu. Dini hayat, içtimai hayatımızdan silinir gidersem, Kur'an bizim içtimai hayatımızda yok olursam, resul Ekrem gönüllerden sökülüp alınırsam, duygu ve düşüncelere Allah'a iman hakim olmazsam, lanet olsun öyle hayata ve öyle hayatı yaşamak isteyenem. Binaenaleyh böyle bir meydanda insana düşen şey şudur. İçtimai'nin içine dalmak, tükeneceği ana kadar koşmak, büyük dimağın muhteşem kafanın, gözümde ne cennet sevdası ne de cehennem korkusu, değişi havası içindem. İştimayinin içinde sağa sola dalgalanmak, elinden tuttu insanları kurtarmaya çalışmak ve bu uğurda iktiza ederse tükenmek ve gitmek. Cenab-ı Hakk bu uğurda bize can ve cesaret versin. Halit bin Velid'lerin, Amr As'ların, İkrimelerin kılıçları altında doğranırken Sabit bin Dahdah şöyle diyordum. O gün bu büyük kılıçlar henüz Müslüman olamamış. Müslümanlığın saflarına geçememiş, Resul-ü Ekrem'i koruma dini koruma şerefiyle serfiraz olamamışlardı. Adeta kütüğün üzerindeki ete inen, kalkan satırlar gibi, kılıçlar üzerine inip kalkarken kendi kendine şöyle düşünüyordum. Rabbim ben bana düşeni yaptım, bilmiyorum ki kurtulabildim mi? Resul-ü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın uğrunda yapmam gereken şey bu idi benim. Ben bunu yapıyorum ama bilmiyorum kurtulabildim mi? Ve daha sonra da ufukun verasından kendisini esip esip gelen bir cennet kokusuyla mütebessim ruhunu Allah'a teslim eder. Sonra onu da doğranmış et gibi bulurlardı İşte hayatı istihkar ediş. İşte dünya ve ukba muazenesini kuruş. Bu muazeneyi kurduktan sonra Allah'ın tevfik ve inayetiyle her şey hal olacaktır. Asıl mesele bu muvazeneyi kurmak. Bir noktada ahiretle dünya yan yana karşımıza çıktığı an, her ikisi ağırlığıyla vicdanımız oturduğu an, bunlardan tercih edilmesi lazım gelen şeyi tercih etmek. Hangisine ne kadar ağırlık vermek iktiza ediyor, onu o kadar ağırlık vermek, bahsetmek o tarafa basmak ve onu tercih etmek asıl mesele de budur. Ciddi bir dünya ve ahiret muvazenesi kuran insan için hiçbir hadise karşısında panikten bahsedilemez. Dikkat edin, geçen Cuma'da ben temas ettim bu hususam. Üç beş tane eşkıya sağda soldam, dükkanlarınızı kapayınız dediği zaman millet paniğe kapılıyor. Ya beni öldürürlersem, izzetle mevti, zilletle hayata tercih etmek lazım. Bugün bana dükkanımı kapat teklifini getiren adam, Yarın hayatımı isteyecektir, öbür gün avradımı isteyecektir, başka bir gün taksimi durdurup benim kızımı yanımdan alacaktır. Böyle zilletle yaşamaktansa geberip gitmek daha iyidir. Dükkanın açık dükkanında duracaksın, şerefinle kurşunlanacaksın dükkanından. Ama arkadan gelenler izzetle yaşama hakkını bulacaklardır. Sana sokağa dökül, silahı al, adam öldür denmiyor. ''Sana malının uğrunda ölmek şehadettir, ırzının uğrunda ölmek şehadettir, nefsini müdafaa uğrunda ölmek şehadettir.'' sözü söyleniyor. Ve sen bu halinle işçimai'ni çeşitli arızalardan kurtarmış, kendi devletine ve milletine yardımcı olmuş olacaksın. Ama dünya ve ukva muvazenesini kuramayan, hayatı panikle geçmiş... Hayatın zevkleri içine inhimaktan başka bir şey bilemeyen bir kısım sefil ruhlar evlerine çekilecekler. Ve fakat bir gün yakalarından tutup sürüm sürüm sokaklarda onları süründürenler de olacaklardır. Afganistan'da olduğu gibi, Filipinler'de olduğu gibi, Kamboçya'da olduğu gibi, Afrika'nın çeşitli yerlerinde olduğu gibi evvela izzet ve haysiyetler gidecek Sonra da sefilane ve rezilane canları çıkacaktır. Zannediyorlar mı haysiyetlerini feda etmekle canlarını kurtaracaklar. Katiyen ve katipeten, katiyen ve katipeten korkunun ölüme bir faydası yoktur. Binan Binaenaleyh ciddi bir muazene kurmuş, dünya ve ahireti çok iyi tatmış, Rabbe gönül vermiş bir insanın bir kısım hadiseler karşısında paniğe kapılması bahis mevzu değildir. İşte serlevhamız olan ayeti kerimem. Alladîne <gülüyor> <gülüyor> qale lahumun nas innen nase kad cemeu lekum fakhşahum i'mana ve qalu hasbuna allahü ve ni'mel vekil. Halk sizin için toplandım. Etrafa dehşet salıyorlar. Etrafa ölüm saçıyorlar. Karşılarına çıktığınız zaman yok olacaksınız. Göründüğünüz zaman sizi mahvedecekler dedikleri an. Onların imanı artar ve hasrınallahu ve nimel vekil derler. Hamra-i vakası münasebetiyle nazir olmuştur. Uhud'da müminin onuruna ve gururuna bir darbe indirilmiştim. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin yaralanışıyla beraber Müslümanın haysiyeti de yaralanmıştım. ...fakat o kılıcını ve kalkanını elinden bırakmamıştım. Ertesi gün bir şaya bütün Medine'yi sattım. Bir avuç Müslüman zaten oraya bine yakın çıkmış, üç münafıklık yapmış, geriye dönmüş. Geriye kalan insanların çoğu çoluk çocuk ve bir sürü orada kırılmış, dökülmüş. Bazıları çok ağır yaralarla ancak arabalarla atlarla çekilmiş Medine'ye götürülmüş... Elinde kılıcı zorla tutabilecek yetmiş insan kalmıştım. Yetmiş tane ciddi harp görmüş insan, Medine-i Münevvere'ye Uhud'dan çekilirken, Medine'nin içinde bir şayanın kadın erkek herkesi sattığını duydular. Yeniden Ebu Süfyan ordusuyla Medine'ye doğru geliyor. Allah Resulü kendisi de yaralı, başı sargılı, ashab da yaralı. Kimisinin eli böyle olmuştu, kimisinin ayağı böyle olmuştu. Kimisi parmakların orada döküp gelmiş, kimisi de bacağını bırakıp gelmiştim. O şöyle seslendim: "Dün uhudda bizimle beraber bulunanlar toplantsınlar. Tekrar düşmanı takibe gideceğiz. Yetmiş insan zor sürüm sürüm gelebilmişlerdim. Medine'ye kadar muhasarat edebilmiş istirahat edeceklerdim. Tekrar toplandılar." Talha bu durumu, bu toplanışı ve gidişi anlatırken şöyledir. Vallahi arkadaşlarımızdan çoğu kendi ayakları üzerine yürümeye muktedir değildim. Belki pek çoklarımız onları sırtımıza alır öyle götürürdük. Allah'a yemin ederim ki kalkanı ve kılıcı taşıyacak güce sahip olamayanlar da vardı aramızdan. Fakat buna rağmen kimseye fütur gelmediğimdir. Alla bina, kâl elhumun nas, indan nasa kadıca maulekum. Sizi tüketmek için toplanmış dedikleri an Kur'an diyor. Fazadehum imana <gülüyor> imanlar attım. Ve <gülüyor> kâlû hasmun Allahu anîmel vekil. Allah bize yeter dediler. Tan galabu biniyemetin. Sonra da Allah'ın nimetleriyle ve ihsanıyla geriye döndüler. Düşman yeniden Müslümanların cana gelmiş. Güç kazanmış ve kuvvet kazanmış bizi takibe koyulmuş olduğunu duyunca kaçtım. Bu defa düşman paniğe kapıldı ve kaçtım. Bir avuç mecruh insanın karşısında kaçıyordum. Allah'a iman eden insanın hususıyla dünya nimetleriyle ukba'yı muvasene ettiği yerde paniğe kapılmasına lüzum yoktur. Allah'a iman eden insan daima kazanacaktır. Şehit olup kazanacaktır, gazi olup kazanacaktır, haysiyet ve izzetini koruyup kazanacaktır. Ve size bir müşahede art edeyim. Arabaların önlerini alıp barikat yapıyorlar ve sizin arabalarınızı devletin polisine, askerine karşı siper olarak kullanıyorlar. Şu altın yoldan geçen bir kamyon şoförüm. onun da arabasını durdurmak istiyorlar. Din ve iman noktasında adamın nerede olduğunu bilemeyiz. Fakat bir avuç eşkıyaya karşı takınılması gereken tavrı takınıyor. Elindeki silahı neyse artık demir midir, silah mıdır, bıçak mıdır neyse çekip üzerlerine yürüdüğü an yirmi tane şakki çil yavrusu gibi dağılıyor. Ah! Mümin en azından kendi haysiyet, izzet ve onurunu koruma uğruna, koruma uğruna malının başında, canının başında, ırzının başında. Aynı cesaret ve aynı teallükü gösterme mecburiyetindedir. Dükkanını kapamayacaksın, senin cenazeni bulacaklar orada ama haysiyetle ölmüş bir insanın cenazesini bulacaklar. Allah'a katem ederim ki düşmandan ötürü, ondan, onun korkusundan ötürü çekilip de evlerinde ölen insanlar, bana onun cenazesi bildirilerek getirilse, hemi vallahi hemi billah onun cenaze namazını kılmam. <gülüyor> Düşman karşısında tavrını nasıl ayarlayacağını bileceksin. Şakıya teslimi silah etmeyeceksin. Evinde korku içinde, ve panik içinde yaşamayacaksın. Kendi milletine, devletine ve muhafız güçlerine yardımcı olacak yakalatıracak eşkiyanın hakkından geleceksin sana silahlar sokağa dökül demiyorum dükkanını açacak için oturacaksın yanlış tevil ve tefsirlere meydan vermemek ısrarla üzerinde duruyorum Allah'a iman eden insan için panik yoktur diyorum mümin korkmaz Allah'ın tevfik ve inayetiyle el mautu ahla amani na fi Ölüm, Allah yolunda bizim için en tatlı ümniyedir. Bayılıyorum ben ölüme ne zaman gelecekte gideceğim diyen terhistir benim için. Allah'a iman eden bir insan için hayat külfet ve meşakkatlerinden kurtulma demektir bu cana minnettir. Resul-i Ekrem Aleyhisselatu Vesselam'a Mekke-i bir zarar iras edildiği hususu şahit ediliyor bir avuç insanın bulunduğu bir dönemden. Şayet ona bir zarar verdilerse, bu zararı kim telafi edecek? Ona iliştiler ve dokundularsa, bu işin hakkından kim gelecek, üstesinden kim gelecek? Halbuki Resul ü Ekrem'i Allah korumuştu, ona bir şey yapamamışlardı. Ve daima da onu, onu korudu, binlerce düşmanı içinden. Çok ashabı şehit oldum. Halbuki küffarın hedefi onun asabı değildi. Bizzat onun ali şahsı idi. Bununla beraber vallahu yahsimuke minan nas. Allah insanlardan gelen şerden seni koruyacaktır demiş. Teminat altına almıştım ve hayatını namadılar Resul Ekrem'in. Müşrik Hazreti Hamza'yı niye öldürecektim? Niçin musabın üzerine çullanacaktım? Neden Emr ibn başına yüklenecek, niye Muaz ve Muavvizlere saldıracaktım? Bütün bunların arkasında Resul i Ekrem'i ko koruma ve onun yolunda olma vardı. Hedef Resul i Ekrem aleyhissalâtu vesselâm'dım. Rasûl-i Ekrem hedef olmasına rağmen dokunamamış, kılına dahi dokunamamışlardı, Allah korumuştum. Ama çokları da rahat döşeklerinde ruhlarını Allah'a teslim etmişlerdi. Bunu da yine Kur'an'ı mucizül beyan anlatıyor. Yüce yüce burçlar içinde bulunsalar dahi, ölüm bir yerden sızacak içeriye. Ve onları öldürecek, yakalarına yapışacak ve kurtulamayacaklar. Bunu da yine Kur'an anlatıyordum. Ölümden korkup kaçanlara karşı Kur'an anlatıyordum. Şaya olmuştum. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam yakalandı ve şehit edildi diyen. Resulullah ekrem aleyhissalatu vesselam da Mekke'nin bir sokağından geliyordum. Pür heyecan 10-12 yaşında Zübeyir bin Avvam'ı karşısında gördüm. Kılıcını sıyırmış heyecanla sağa sola doğru koşuyordu. Malaka ya Zübeyr, al ma ya Zübeyr, Ne yapıyorsun? Nedir senin böyle halin? Semi'tu annaka ukhidta wa kutilta ya Rasulallah. İşittim seni yakalamış ve öldürmüşler. Mara'at tasına ne yapmak istiyordun? Esta'ridu ehle Mekke'te. Mekke halkına meydan okuyacaktım. Önüme gelenleri bu kılıçla delik deşik edecektim diyordum. Resul-i Ekrem gitti yaşamasının manası nedir? Zübeyr için en tatlı şey onun o öldüğü yolda, onun öldüğü dava uğrunda vefat etmek ve şehit olmaktır. On iki yaşındaki çocuk bunu yapacaktım ve bunu hayatının en tatlı ümniyeti sayıyordum. Yemame dair bir tablo, tablo görüyoruz, hayatı istihkar eden bir tablo. Ahirete mütevazi bir insanın, nazarları ahirete dönüş bir insanın, dönüş dönmüş bir insanın canlandırdım sebebiyet verdiği, nesjettiği bir tablo. Ammar ibni Yasir. Herhalde yemânı Harbi cereyan ettiği zaman Hazreti Ammar Resul Ekrem Aleyhissalatu vesselam'ın yaşına yakın bir yaştaydım. İlk Müslüman Müslüman olduğu zaman 30-35 yaşlarında vardım. Aradan 20 küsür sene geçmiş 60 yaşına girmiştim. Ben yaşlıyım artık bu işten muhafım demiyordum. O gün sağda solda çözülmeler olduğu zaman birden bire onun çok eskiden alışmış oldukları sesini duydular bir kayanın üzerinden. ''Ya mahşerel muslimin eminel cenneti tefirrûn'' ''Ya mahşerel muslimin eminel cenneti tefirrûn'' Ana Ammar ibn-i Yasir eminel cenneti tefirrûn'' diyordum. Ey Müslümanlar cennetten mi kaçıyorsunuz? Niye kaçıyorsunuz? Bakın sesime ben Ammar ibn Yasir'im. ''O günden bugüne yaşadım.'' diyordum. Sesi duyan sahâbi diyor ki, ''Vallahi kulağına inen bir kılıç darbesi kulağını koparmıştım. Kanlar yüzünden aşağıya doğru akarken yaşlı adam. Kıpkırmızı sakalıyla haykırıyordum. ''Cennetten mi kaçıyorsunuz?'' diyordum. ''El alem nereden kaçarsa kaçsın. Ölüm onun önünde kaçıyordu, o ise ölümü kovalıyordum.'' ''Hiraklius'un kumandanı, Hiraklius'un huzurunda aynen öyle.'' diyordum. Hükümdarım, bunlarla savaşmak mümkün değildir. Çünkü biz hayata doğru koştuğumuz kadar bunlar ölüme doğru koşuyorlar. Biz hayatı sevdiğimiz kadar bunlar ahireti seviyorlar. Bunlarla vuruşmak mümkün değildir diyordu. Müminin mümeccis vasfını söylüyordum. O ise ölüm kovalıyordu sağda solda. Arıyordum. Resul-i Ekrem ona buyurmuşlardı ki, Ammar, senin son gıdan bir damla süt olacaktır. Sütü içtiğin günde vefat edeceksin. O acaba bu sütü bana yemamede mi verirler diyordum. Mütede mi verirler diyordum. Yer mı nasip olur diyordu. Bunların hiçbirinde nasip olmamıştım. Yaşlı adam seksenlik sıf kadar gelmiştim. Hazreti Ali'nin yanında duruyordu kılıçına dayalı. Resul-i Ekrem için çok koşmuştum. Şimdi de Kur'an'ın tevili mevzuunda bu işte başkaldıran Hazreti Ali ile beraberdi, Hazreti Ali ile beraber savaşıyordum. Yetmiş seksen yaşındaydım, saçlarında siyah kalmamıştı, bembeyaz. Yine de etrafa dehşet ve korku salıyordu, kılıcına dayalım. O gün akşama kadar savaşmış Bu akşama doğru içecek bir şey yok mu dediklerinden bir bardakla kendisine süt ediyetmişlerdi. Bu Ammar'ın son rızkıdır diyordu. Çünkü Halil'imden dostumdan öyle işittim diyordu. Ve sonra akılcını çekip karşı tarafa saldırıyordu. Biraz sonra da yıkılmış, güneşin grubuyla beraber grub etmiş bir güneşe şahit oluyorlardı. Ölüm kovalamaca bu. Ölümün arkasından koşma ve hayatı istihkar etmem. Allah Celle Celalıhu Eceli ne zaman takdir etmişse o gelecektir. Gelecektir binan alıp korkuya lüzum yok. Esbab rayetle beraber korkuya ve panieal lüzum yok zira bermani subani zilam. Wama kana li nafsin antemute illa bi izni Allahi kitaben muajjalam. Waman yurit sabab dunya nütehi minham. وَمَنْ يُرِدْ سَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْ عَوَسَ نَجْزِ الشَّاكِرِينَ وَكَأَيِّمْ مِنْ قَاتَلَ مَاهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ وَمَا ذَعْفُوا وَمَا اَسْتَكَانُوا وَاللّٰهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ Sadaq... İşte rasul işte Hz. Ebubekir, işte Hz. Ömer, işte İmam-ı Gazali'ye kadar bir sürü insan, işte İmam-ı Rabbani, işte Mevlana Halid ve işte asrınıza kadar bütün muhteşem dimalar, mücedditler, müçtehitler dokunamamışlar. Onlar vazifelerini bitireceği ana kadar onlara dokunamamışlar. kimse eceli gelmeden ölecek değildir. وَمَا كَانَ لِنَفْسِنَا تَمُوتَ illa بِاِذْنِ اللّٰهِ Ölüm Allah'ın izniyle ve emriyle ancak olur. Allah'ın emri ve izni olmadan ölmeyecektir kimse. وَمَا كَانَ لِنَفْسِنَا تَمُوتَ اِلّٰى Kitaben müeccela, bu takdir ve tayin edilmiş bir kitaptır. Herkes için bir alın yazısı vardır. Allah Celle Celaluhu ne zaman vefat edeceğini baştan tayin etmiştir. Endişe paniye ya lüzum yoktur. Sıranız geldiği zaman kürsüde konuşurken ölürsünüz. Sıranız geldiği zaman minberde ölürsünüz. Ömer o kadar harp ve, ve iştirak eder bir şey olmazdan. da, mescitte namaz kıldırırken sinesinden hançeri yer vefat eder. Halid bin Velid cephelerde bir an durmadan savaşır ve vücudunda para kadar oksaplanmadığı ok yer kalmaz da yine vefat etmez ama bir yerde vali bulunduğu yerde döşek üzerinde vefat eder. Kitabem müecellem ve men yurit sevabe dünyanı ütihi Kim ahiret sevabını istiyorsa veririz onun. Ve men yurit sevaben ahiretini ütihi Kim dünyaya ait bir şey isterse veririz. Kim ahirete ait sevabı isterse onu da veririz. وَسَنَجْزِ <gülüyor> şakirin Şükredenleri mükafatlandıracak mukabelede bulunacağız. وَكَاَيِّمْ min نَب۪يِّنْ قَاتَلَ مَاهُ رِبِّيُّنَ كَثِيرٌ Nice nebiler vardır ki kendisiyle beraber Rabbaniler savaşır, Allah'a gönül vermişler, dünyayı istihkar etmişler, hayatı hafife almışlar, Rabb'e gönül bağlamışlar, onunla beraber savaşır. قَاتَلَ مَا هُو رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا Başlarına gelen şeyden ötürü gevşekliğe, paniğe kapılmazlar. Felc olmazlar. Zirekliklerinden ve canlılıklarından bir şey kaybetmezler. ve دَوْفُ زَعْفُ göstermezler. وَمَسْتَكَانُ bir tembelliğe, bir atalete kapılmaz, paniğe kapılıp da gönül verdikleri davadan geriye dönme gibi bir hata, bir günah irtikap durumu da onlar için bahis mevzu olmaz. وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْصَابِرِينَ اللّٰهُمَّ جَعَلْنَا مِنَ sabirin. Allah sabredenleri sever, Allah'ın bizleri nezdu üluhiyetinden muhabbet, muhabbete mazhar eylem. Bizleri nezle sevdiğin kimselerden eylem. Sabr-ı cemil, azm-ı ikdam ile bizleri fayidar ve serfiraz eylem. Aziz Müslüman, bu noktada da sana şunu arz etmeye çalıştım. Rabbin tayin ve takdir buyurduğu ecel ne bir an bir dakika öne alınabilir ne de geriye kalabilir. Ne zaman senin öleceğini Rabbin takdir etmiştem. Bir arabanın çarpışmasıyla senin ölümünü takdir etmiştir. Çıktığın zaman düşeceksin, beyin kanamasından gideceksin. Böyle takdir etmiştir. Bunlar başına gelecektir. Bir anali hiç paniklüşüm yok. Size kader derse anlatıyorum, fakat kaderin ruhunu anlatıyorum. O mevzu ayrı bir mevzu. Onu ısrarla üzerinde durdum. Sizi arizdu amikar dedim. Dinleyenlerin o mevzuda rahsız ve sağlam bir kanaatları vardır, onu tahlil etmiyorum. Size kaderin ruhunu arz ediyorum. Her şeye Rabbin hakimiyetini arz ediyorum. Onun emri ve izni dairesinde hiçbir şeyin cereyan etmediğini, etmeyeceğini arz ediyorum. Binan ne ölümden kaçıp kurtulabileceksiniz, geldiği zaman kaçıp kurtulabileceksiniz, ne de onu daha evvel almış olacaksınız. Nitekim ölümün arkasından koşanlar onu evveli alamadılar ve nitekim ölümden kaçanlar da ondan kurtulamadılar. Allah aziz olarak ölmeyi nasip ve müyesser eylesin. Amin. En mühim mesele de odur, aziz olarak ölmek. Amin. Miadın geleceği anı intizar etmek, şerefle gidecek kıymet ve değer kazanacaksın. Hayatın Müslümanlara faydalı olacak, Nematında Müslümanlara faydalı olacak. Hatta ruhun kıyamete kadar Müslümanlar için bir sütre, bir bayrak olacak. Sen buna inanmasan bile, fakat adın daima Müslümanların nazarında bir bayrak olarak dalgalanacak. Bakacak ders ve ibret alacaklar. Seyyidina Hazreti Hamza'yı unutmadık. İnsanlığın onu unutmasına imkan yoktur. Halid bin Velid'i de unutmadık. Nasıl unuturuz ki? O Rasülullah Ekrem Aleyhisselatu Vesselam'ın önünde doğranırken melekler adete onun şehit kanıyla göklere Esedullah diye yazıyorlardı. İşte bu Allah'ın aslanıdır. Ve kıyamete kadar ehli keşfinden müşahedenin müşahedesiyle ne zaman adıyla Seyyidina Hamza diye çağırırsan, ruhaniyeti peris birisi temsil eder de senin karşına çıkar. Hatta gözün açıksa görebilirsin hatta yolda sana refakat eder, Resul Ekrem ü Vesselam'ın yolunda canını vermişliğin mükafatı olarak. Nerede adını söylersen orada hazır ve nazırdır Allah'ın inayetiyle. Bu bir şeref ve fayedir. Dünden bugüne biz, izzet ve haysiyetiyle, şeref ve onuruyla, kendisini verdiği ve gönül bağladığı büyük dava uğrunda ölen herkeste bunu müşahede ediyoruz. Osmanlı beylerinden ilk akıncılardan Süleyman, Süleyman Şah, Murat Hudavendigâr'ın abisiyim. Babasından sonra hükümdarlık kendisine kalacaktı. Ama o bana hükümdarlık kalsın diye söyütte oturmuyordum. O muttasıl Avrupa'ya doğru akıncı gruplar teşkil ediyor. Bizansın sinesine doğru seyahat yapıyordum. Çanakkale'den sallarla geçmesini becermiş. Gelibolu'yu oluyor, hakimiyet altına almış, Polayra kadar ilerlemiştim. Hükümdar olacaktı, kendisine hükümdarlık verilecekti. Ama ben öleceğim de o benden sonra küçük kardeşime kalacak. Bu uğurda öleceğim de hayat izleklerden mahrum kalacağım, kale almıyordum. Rüyamı görmüştüm. Rab kalbine mi duyurmuştum? Tarihin kaydettiğine göre Akıncı beylerini başına topladığı bir gün şöyle dedim. Şayet bugün ben ölürsem, ölümümü duyan Bizanslar, Rumlar belki yeniden aldığımız yerlere hücum edeceklerdir. Mezarımın başında toplanınız, el ele tutunuz, birbirlik teşkil ediniz, Allah'a sığınınız, Resul-ü Ekrem'in adını omuzayınız düşmana karşı hücum ediniz, yine paniğe kapılıp kaçacaklardır. Ve ertesi gün aynı söylediği gibi oluyordum. Koştururken bir yerde atının ayağı bir köstebek tümseğine geçiyordu deliğine. Ve mübarek şehit baş aşağı attan düşüyor ve şehit oluyordu. Gömüp başında toplanıyor, el ele tutuyor, peyman'da bulunuyorlardı. Ve hücum edecek Bizans'a, yeniden o yerleri işgal etmek, istirdar etmek isteyen Bizans'a, hücum ederken Bizans bozguna uğrayıp kaçıyordu. Fakat sonra şunu kaydediyorlar. Diyorlar ki her gün önümüzde o yeşil sarıklım, o levent, o civan mert delikanlı var ya, siz bize hücum ederken yine sizin önünüzde hücum ediyordu o. Bunun manası şuydu. Nasıl Musab şehit olduktan sonra Allah Musab'ın yerine bir melek koyup savaştırıyordu. Nasıl şeydin Hazreti Hamzanın büyük kavgasını kıyamete kadar devam ettiriyordum. Aynen öyle de batının sinesine doğru Resul Ekrem'i götürmek isteyen Süleyman Şah vefat ediyordu ama Allah ruhunu hizmeti yine devam ettiriyordum. Çünkü Kur'an'ın ifadesiyle şehitler ölmezler buyuruyor. Ve la tahsabenellezine kutilû fî sebillâhi amvâtâ بَلْ اَحْيَاءُنْ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَفُونَ Siz şehitleri ölmüşler zannetmeyiniz. Onlar Allah indinde haydirler ve Allah tarafından verilen rızıklarla merzukturlar diyor. Şehadet bahsine geçmiyorum. Onu inşallah önümüzdeki tarih suami karz etmeyi düşünüyorum. Allah yolunda ölen insan ölmüyor. Bunu Hamilton'da kaydediyor. Çanakkale'de savaşırken, biz sizin süngülerinizden kaçmıyorduk, sizin mavizerlerinizden çıkan kurşunlardan kaçmıyorduk, sizin önünüzde, sizin içinizde tanımadığımız kimseler vardı. Semavi mahluklar gibim, top atarken de tezir etmeyen kimseler vardı. Sen yarım milyon şehit döküyorsun Çanakkale'de, liyakatsız kumandanlarınla, perişan edilmiş askerinle, Malzemesiz askerinle İngiliz toplarına karşı göğsünü geriyorsun. Allah Celle Celaluhu seni derbeder ve sefil etmiyor. Şu adanın ervahını senin önünde düşmana karşı koştur diyor. Biz sizden kaçmıyorduk. Önünüz adeta ruhlar savaşıyor gibim. Atlılar, sarıklılar, levetler vardı onlardan kaçıyoruz diyor. Cavur tarihçi yazıyor, Hamilton yazıyor bunu. Demek ki Allah uğrundan, İslam davası uğrundan haysiyet ve izzetiyle vefat eden bir insan için ölüm meselesi bahis mevzu değildir. Onun için de insan, ben hayatımı kaybettim, izdan ve husdan içindeyim diye düşünmemeliyim. Öyle kimseler var ki burada hayat uğruna kavga verecekler, ölüp gidecekler, sefalet içinde haşt olacaklar. Kur'an onların durumunu tablolaştırırken, Wa lau teraivil naki suruusim, naki suruusiminda Rabbim, Rabbena abserna Bir kere o gün o mücildileri görür versen, habibiz hayatı cürümle geçenlerim, hayata bel bağlayanlarım, hayatın zevk ve sefasına dalanlarım. Onun ötesinde her şeyi unutanları bir versen o gün nasıl perişan haldeler Rabbin huzurunda diyecekler ki Rabbena ercianam Allah'ım bizi geriye çevir de bir şey yapalım eli boş yüzü kara geldik hayat pazarında ticaret yapamadık bir ticaret yapamadık nakdi ömrümüz niyazının ifadesiyle heba oldum yola geldik bütün kervan gitmiş bir haber Bizler bir haber yaşamış, bir haber ölmüş kimseleriz. رَبَّنَ اَرْجِعَنَا نَعْمَلْ صَالِحًا Bizi geriye çevir de salih amel yapalım. Artık şimdi inanıyoruz, kanaat getiriyoruz, yakın hasıl ediyoruz, ettik diyecekler. Seyhat, hayat insana bir kere verilir. İnsan bu pazarı bir kere bulur. Ve bir kere de kaybettiğimi bir daha elde edemez diyecekler. Hayatı israf ve itilaf etmişler, hayatı hayattan ötürü yaşamış olanlar, hayatın zevklerinde ukvayı unutmuş olanlar, ellerini dizlerine vurup bin nedamet edecekler ama fakat bu nedamet hiç fayda vermeyecek. Bir başkası da yine vefat edip Rabbin huzuruna gitmiş olacak. Cabir dizlerine vura vura ağlıya ağlıya Resul-i Ekrem'in huzuruna geldin. Ota başkalarıyla beraber babası da şehit olmuştu. Abdullah ibn Amr şehit olmuştu. Amr ibn Cemuhlas sırta vermiş bu iki amir orada kıyasiye savaşmış ve şehit olmuşlardı. Çok yaşlıların orada şehit olduğunu görüyoruz. Huzeyfan'ın babası da orada şehit olmuştu. Yaşlı insanlardı. Bunlar Medine'de bırakılmak istenmiş, fakat razı olmamış Uğud'a kadar gelmişlerdi. Câbir ağlıyordum. Ya Rasulallah, babam vefat etti gittim. Bir sürü yetim bıraktım. Kızları vardı benim umuduma kaldım. Sermayemiz, mamekimiz de yoktur diyordum. Bir yönüyle babanın vefatı, bir yönüyle başına kalan bir sürü gayle, bir sürü dert, bir sürü etam. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Biliyor musun baban Rabbin huzuruna gittiği zaman ne dedi? Ne dedi ya Resulallah? Şehadet zevkleriyle iliklerine kadar dolmuş ve doymuş. Rabbim beni geriye çevirdim senin uğrunda kavga ve savaşın ne demek olduğunu anlatayım ben onlara. Anlatayım da hayata tapanlar tapıp kalmasınlar. Hayatın zevklerinde boğulanlar kurtulsunlar anlatayım. Rabbin dedi ki ona Geriye dönme bahis değildir. Fakat sizin duygu ve düşüncelerinizi ben onlara intikal ettireyim. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذ۪ينَ قُتِلُوا fi سَب۪يلِ اللّٰهِ Siz Allah yolunda ölenleri öldü, kabul etmeyin. Hayattadırlar ve Rabb tarafından rızıklanıyorlar onlar. Tıpkı sizin yaşadığınız gibi yaşıyorlar. Cabir diyor ki tam 40 sene sonra Uhud'dan, Uhud'dan 40 sene sonra, Seller şehedanın bulunduğu yeri aşındırıp gidiyordum Şehedayı çıkaralım dedik. O doğranmış insanların yerini değiştirmeye karar verdik. Allah'a yemin ederim ki, kimi çıkardıksa o gün gömülmüş gibi bulduk. Babamın eli göğsünde yarası üzerinde duruyordu. Vallahi kaldırdığımız zaman neredeyse kan çıkacak gibiydi diyor. 40 sene sonra Allah korumuştu. Ben iddialıyım açma imkanını verirlerse şayet bugün dahi gidip kassanız Hazreti Cabir'in babası Abdullah İbn Amr'in elinin barında ve kalbinin üzerinde olduğunu göreceksiniz. Hazreti hmm. Amzayd o mehi haliyle dudağı burnu ve kulağı kesilmiş müşahede edeceksiniz. Tanıyacaksınız onu. Allah celle celaluhu büyük bir davayı koruma, koruma uğrunda Nefislerini feda eden bu insanların her şeylerini koruyoruz. Cesetleriyle beraber ruhlarını koruyor. Ruhlarını en ali şekilde koruyor. Başkalarına ders verecek mahiyetten, başkalarının imdadına koşacak mahiyette koruyoruz. Binan en aziz yaşama hayatı istikar içinde yaşamam. En aziz ölme hayatı hakil görme istikametinde ölmem. Cenab-ı Hak hayata hayat kadar ve ukba'ya da ukba kadar değer vermekle bizleri serfiraz eylesin. O zaman hem dünya hem ukba adına la yuad ve la yuhsa nimetlerle serfiraz olacak ve payidar olacağız. Bu dersi bir iki cümle cümleyle hülas edeyim. bir ticaret yapmak üzere bir piyasaya ve pazara sürüldük, elimizde değildi gelmemek. İster istemez bizi bu aleme ve bu pazara sürdüler ticaret yapalım diye. Bu mevzuda bizim fikrimiz alınmadı ve bize bir şey sorulmadı. Çünkü biz kendimize sahip değiliz. Bizim zerratımızı yaratan, atomlarımızı teşkil eden, moleküllerimize bir hava ve hüviyet veren Amino asitlerimizi dizen ve bu hücreciklerden büyük bir hücre mahiyetinde bizi teşkil eden Hazreti Allah, kendi sermayesini kullanarak bizi yaptım. Madde ve manamızla biz ondan geldik. Madde ve manamızda tamamen onun lütfunun ve ihsanının tecessüm etmiş şekliyiz. Bizi bu pazara ve bu piyasaya cebren sürdüm. Mecburen burada bulunuyoruz. Ama bu tatlı cebir altından büyük nimetlere mazhariyet de vardır. Cebren burada bulunurken bize bir yol ve yöntem gösteriliyor. Bu yolu yaşayacağım, o prensipleri hayata hayat kılınacağım, aziz olarak yaşama imkanını elde edecek, şerefli olarak ölme imkanını elde edecek ve gelecek nesiller içinde iyi bir yad olacağız, iyi bir hatıra olacağız, izzetle destanlarına bizleri mevzu yapacaklar. Bir de lanetle anılma var. Allah muhafaza buyursun. Bir de mezarlara tükürmeler var. Neslimizin hal ve vaziyetini düşündüğünüz zaman siz bunun vehametini çok iyi anlatsınız. Yıkılan mezarlar karşısından atasına kendi atalarına bir mezar hakkı dahi tanımayan neslin Tecavüzü ve saldırganlığı karşısında bu işin ne demek olduğunu görüyorsunuz. Mezarlar üzerlerinde içki alemlerinin cereyanı karşısında bunu görüyorsunuz. Bayramlarda, seyranlarda dahi bir Fatiha okumayan neslin vaziyetini görüyorsunuz. Atalarına küfreden neslin vaziyetini görüyorsunuz. Mescide hakaret eden insanların vaziyetini görüyorsunuz. Dün bir kardeşimiz veya evvelki gün anlatıyorum. Caminin önünde oturan iki tane arkadaşımız namazı bekliyorlar. O esnada da Akif'in ifadesiyle bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli, ebedi benim yurdumun üstünde inlemeli, biz öyle arzu ediyoruz. Oradan geçen iki tane delikanlı Allah boyunlarını koparsın. Amin. Kes şu zırıltıyı diye sesleniyorlar. Caminin önünde mü'min oturuyor. Ve o da bir müminin evinde yetişmiş. Onun ninesi başı kapalı Kur'an okuyan bir insan. Belki anası da Kur'an okuyan bir insan. Belki onun elinden tutup aynı zamanda Kur'an kursuna götürmüşlerdi. Fakat ihmal edilmiş ve canavarlaşmış. Frankenstein'in hortlakları haline gelmiş. Tecavüzü şiar edilmiş. Saldırganlıktan lezzet alan bu nesil senin camine de diyor. İmanına da diyor. Kur'an'ına da diyor. Bir de böyle bir nesil yetiştirme var. Ben size olacak şeylerden bahsetmiyorum. Arz ettiğim şeyler de hayal değildir. Bugün içinde yaşadığımız dehşet dolu şeylerdir. Ürperti hasıl eden şeylerdir ki siz, onların komutlarıyla çok defa hareket ediyorsunuz. Pazartesi günü burada bir panik meydana getiriliyor. Bornova'da dükkanlar kapatılacak, herkes kapatıyor. Kapatıyor üç beş tane şaki, bir sinyal göndermişler etrafa, dükkanlar kapansın. Yarın ne yapacakları belli değil. İşte bu senin nesin. Barında yetiştirdiğin nesin. keşke yetişmeseydin. Zayıf hadisler ifade ediyor. Falan seneden sonra doğanlar keşke yılan çıyan doğsaydı. Bu canavarları doğuran analar yılan doğursaydı daha iyiydi. <gülüyor> Ama nesle sahip çıkılmadığı için bu hale geldiler. Bu canavarları biz canavar yaptık. Bizden sonrakilerin de canavar olmasını arzu etmiyorsak şayet, bu mevzuda hayat istihkar ve bu işe biraz eğilmek iktiza etmektedir. Eğilirsek Rabbim, Rabbim sayemizi heba etmeyecek, keder etmeyecektir. Bizi faydalar edecek ve güldürecektir. Haddi zatında bütün şekavetlerin, bütün talihsizliklerin gelişmesine rağmen, beri tarafta da inanmış bir nesil yetişmekte. Vatanını ve milletini seven, asayişten hoşlanan, nizama aşık olan, milletinin yanında bulunan, mukaddeslerine karşı tepeden tırnağa saygıyla doduk taşan bir nesil de yetişmektedir. Resulullah'ın nesli sallallahu aleyhi ve sellem. Kur'an'ın nesli, ve Süleyman Şahların nesli, Hamilton'un destan tuttuğu Çanakkale kahramanlarının nesli. Bu nesilde yetişmektedir Allah'ın tevfikiyle. Ümid ediyoruz Cenab-ı Hak yaygınlaştırsın. Amin. Bütünün gönlünü ıstahiletsin. Bizi içine düştüğümüz girdaptan halas eylesin. Amin. İşte bu bizim nimetlerle, ayrı ayrı lütuflarla ve ihsanlarla bir savaşa, bir sefere, bir cihada çıkmışken geriye dönmemizin ifadesi olacaktır. El verir ki bu mevzuda bizden istenen şeyleri vermiş, bu alışverişte pazarlığı güzel yapmış, verilmesi gereken şeyleri pazara, piyasaya dökmüş olalım. Cenab-ı Hak ahde eman verirse inşallah Teala cihat mevzusu madde cihat mevzu. Kendi akış ve seyri içinde şehadet mevzuuna geldi intikal ettim. Önümüzdeki derste şehidin Allah indindeki değer ve kıymetine temas edecek. Onu tahlil etmeye çalışacağım. Ve aynı zamanda kimin şehit, kimin talihsiz gittiğine parmak basacağım. Hak yolunda hakikat uğrunda Milletin selamet uğrunda Allah'a iman eden insanların bu mevzuda kaybettikleri şeye mukabil çok şey kazandıklarına parmak batacağım. İmansızların, mülhitlerin, şakilerin ne uğrunda ve nasıl ölürlerse ölsünler, dünyalarını da berbat, ahiretlerini de berbat ettiklerine de parmak batacak. Hakiki şehidin kim olduğunu da size göstermeye çalışacağım inşallah. Bugünlük bu kadarlıkla iktifa edelim. Rabbim arz ettiğim şeyleri kabula karin buyursun. İhlası edip etmediğimi bilemiyorum. Değilse ihlas-ı etemme eylesin. İhlaslı nasihatlar, ihlaslı sohbetler için onları da kabul buyursun. İllâhi'l-Fâtiha. Elhamdülillahimlezi hadâna lihâzâ. <gülüyor> <gülüyor> وما كنا لنهتدي لولا ان الله وما توفيقي ولا اعتصامي الا بالله عليم توكلت واليه امين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له الذي لا احصي ثناءا عليه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 لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون صدق الله العظيم وقال لنا رسوله النبي الْكَرِيمِ الجليل محترمون Muhakkakten bulunduğumuz bu dünyada, sırtımızda muhakkakten taşıdığımız bir emanet var. Bu emanetin bizde ait olmadığı bir emanet olduğu, bir veda olduğu her haliyle bellidir. Elimizde olmayarak buraya geldik ve onun sırtımızda bulduk.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 baki hakiki olan Hazreti Allah'ın yolunda kullanmak suretiyle bekaya mazhar etmeye bağlı. Allahu Teala ve Tegaddes Hazretleri şu fani alemde bize verdiği şeyleri bakileştirme imkanlarını bizlere lütfeylesin. Bakileştirme imkanını bizlere bahşeylesin. Bizim dimağlarımızda ve kalplerimizde birer şeref çizgisi halinde mevcudiyetini devam ettiren insanlar, arz mevzuda hasbi yaşayan insanlar, samimi yaşayan insanlar, fedakarca yaşayan insanlar, dünyaya ait şeyleri hafife alan insanlardır. Dimağlarda ilelebet yaşamayı düşün düşünüyorsanız,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 ve da başarma ümidini elde edemediğimiz meseleyi onlar bir hamlede, bir nefhade başarıyorlardı. İşte bu meselenin sırrı, hayata bakış ve ukvaya bakıştım. Ölüm ötesi hayatla ölümün berisindeki hayat arasında muvazene yapıştım. Bu muvazeneyi yaptıktan sonra her şey rahatlıkla hallediliyor, yoluna giriyordum. Mefhari Mevcudat efendimisin daha iken batıya doğru açılmayı dert edindiğini size bir iki hutbe evvel arz etmiştim. Bütün insanla büyük hakikati duyurmayı, bir sancı halinde içinde yaşadığını ve her fırsatı bir menfez, bir kapı, bir pencere kabul edip açılan her kapı ve pencereden batıya doğru açılmayı dert edindiğini sizin huzurunuza getirmiştim.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 Allah Rasulü'nün iki defa hicret etmiş amcasının oğlu Cafer İbni Ebi Talib de vardır. Sözü kılıcı kadar, kılıcı sözü kadar nafiz Abdullah İbni Revaha de vardır. Ama azatlı bir köle olan Zeyd İbni Harise bu ordunun başında kumandandır. Onları böyle bir sefere gönderirken hiçbir zaman kullanmadığı şeyi kullanmış, söylemediği şeyleri söylemiştir. Bir Rasul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam eşrafın üzerinem. Onların çok da kabul edemeyeceği bir insanı tayin etmiş, Zeyd ibn Harise'yi tayin etmiş. Sonra da hiçbir seferde demedi şu sözleri söylemiştir. Zeyd ibn Harise'ye bir şey olursa şayet, Caafer ibn Ebi talip sancı alsın. Ona da bir şey olursa Abdullah ibn Rawa alsın. Ona da bir şey olursa Müslümanlar arasında bir Allah kılıcı ancak elini alsın, orduya kumanda etsin. Herkes nasıl bir sefere gittiğini biliyordum. Cafer İbni Ebi Talib evine gidip hanımına ve çocuklarına veda ederken aynı zamanda dünyaya da veda ediyordu. Ama zerre kadar tereddüdü yoktu. Abdullah İbni Revaha evlatlarına veda ederken gözleri dolu doluydu. Rafat edeceğine inanıyordu, Rabbis'in huzuruna çıkacak sermayeye sahip bulunmadığı için de müteessir idim. Kendine göre öyle düşünüyordum. Zeyd ibn Haris'e katiyen vefat edeceğine inanmış ölüme gittiğini biliyordum. Mücahitler Bizans ordusuyla karşı karşıya gelince de, Resul-i Ekrem Medine-i Münevvere'den adeta bir televizyon ekranı başında meseleyi, mevzu, Bak ayı harbi seyreder gibi seyrediyor ve ashabını anlatıyordu. asap Resul-i Ekrem'in yüzüne bakıyorlardı. Harbi cereyan ediyordu orada. Zeyd İbni Haris'e şehit olur olmaz adım adım bir fırtına gibi onu takip eden Cafer ibn Ebi Talip bayrağı kapıyordu. Allah Resulü söylüyor sallallahu aleyhi ve sellem. Usibe Zeydun fe ahaza Cafer İbni Ebi Talip.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 sol koluna da bir darbe vurdular, düşmesin diye bacakları arasına aldı. Başına inen bir kılıç darbesi başını indirirken, o arkaya dolu bağırıyordu. ''Abdullah ibn Revaha, Abdullah ibn Revaha!'' diyordu. Arkasından koşup duran düşman, birdenbire bir fırtınanın kendilerine doğru geldiğini duyuyor ve hissediyordu. Sıra bana geldi diye çadırında adındaki lokmayı atmış,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 attan aşağıya iniyor, ayağıyla koluna batıyor, koparıyor, tekrar ata biniyor. Abdullah İbn-i attan yıkılırken bir aralık bayrak ortada kalıyor. Sahipsiz kalıyor Resulullah, Tacıacak omuz kalmıyor. Resul-i Ekrem'in rengi kaçıyor, tereddüt geçiriyor. asap dikkat kesilmiş, irtidaklı var ya Resulallah.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 Cafer'in çocuklarının başını okşuyor. Hanımını teselli tesellide bulunuyor. Cafer'in kapısı önüne çocuklar, bütün fukara toplanıyor. Cafer i̇bn Abi Talib. Ve sun biraz sonra şöyle diyecektir. "Raituhu fil cenneti ve lehu cenahan mudarracan bi Vallahi ben şu anda onu cennette görüyorum. Kanlar içinde olan kanatlarıyla çırpınıp duruyor. Dediğini göreceğiz. La ben bana udinallah ala aktafim. Ve ma dal qabl an tukbila dunyala'l islam. Feya man halaqat wa atta wa'zau ila hakik faman alfa bi'l dinini kendi omuzlar üzerine kurdular. Kanlar, irinler üzerine kurdular, enkazlar üzerine kurdular. ''Ey Allah'ım, gökleri ve yeri yaratan Allah'ım, sen vaat ettin onlar da senin ahdına doğru koştular, sana karşı verdikleri sözü yerine getirdiler, senden daha ileri ahdi yerine getiren kim vardır?'' Şair, onların âlini destanlaştırırken bu sözlerle ifade ediyordu. Âlem toplanmış Cafer İbn-i Talib'in kapısında alıyordum.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 Asırlardan beri devam eden ağlamasını dindirip ağlamalarını gülmeye çevirsin. Alla Inna Hasan Al Kalamu Abla Nizam. Kalamu Allah il Malik il Aziz il Alam. Kemaqal Allahu Tabarak wa Taala fil Kalam. Wa ida Qur'anu fasmiulah wa ansitu la allakum turhamun. Auz bil Allah min al Shaitan بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلو أنكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا صارت مصيبة قالوا إن لله وإنا إليه راجعون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأعظم الكريم بارك الله لنا ولجميع المؤمنين الحمد لله حمدًا كاملًا كما أمر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن عبده ورسوله النبي المعتبر. صادم من نبيه وتكريما لفقامه شان صفيه فقال الله عز وجل من قائلا مخبرا وامرا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما على ربي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. Kama salli'te alâ seyyidina İbrahim ve alâ âli seyyidina İbrahim fil alamin rabbena inneke hamidun majid. Ve barik alâ seyyidina Muhammedin ve alâ âli seyyidina Muhammed. Kama barikse alâ seyyidina İbrahim ve alâ âli seyyidina İbrahim fil alamin rabbena inneke hamidun majid. Ve Allahumma mâne s-siddiki ebi beklum al-fârikum ve merav'u'f mâne valî radiyallâhu anhum. Vani sittatil baqiyati al-ashrati mubashshara, Vani sahabati w'tabini al-akhyar min hunna ibrar, wa sallamat as-sima kathiran ila yawm al-hashwi wal amin, wahshurna ma'ahum amin, amin Allah'a karşı gelmekten sakının.